Tanrı'nın görünme yeri olduğu için benliğe bir sorunu kalmaz. Ne var ki bu aşamada ikil tümüyle kurtulmuş değildir. Kimi zaman benliğiyle, kimi zaman da Tanrı ile ilgilenir. Bu düzeyi aşabilirse benliğini tümüyle yitirir ve yalnızca Tanrı'yı görür. Bundan böyle benliği ile ilgilense bile bunu salt Tanrı'nın görünme yeri olması bakımından yapar. İşte bu aşamada gerçek birleşme gerçekleşir. İbn Sina sözüne ettiği bu durumlarda tanrıyı arayanların zevk ve coşku yoluyla ulaştıkları aşamaları gösteren durumları anlatmak istemiştir. Yoksa İbn Sayin sözüne ettiği akli kavrayışlar sistemi içinde yer alan kıyaslamalar yoluyla öncüler düzenlemekle elde edilen durumları değil. Sufilerin bilgileri ile felsefecilerin bilgileri arasındaki ayrımı bir örneklemeyle anlamaya çalışalım. Aklı, zekası, duyu organları sağlam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 ködün gözleri açıldıktan sonraki durumuna benzer. Bu ikinci durum, bazen kimilerine çalışmaksızın sal, tanrısal bir vergi olarak doğuştan bağışlanır. Arılarını ayırmaya ve ayrımlarını belirlemeye çalıştığımız düşünür ve felsefecilerin kavrayışı ve Sufilerin kavrayışından birincisiyle fizik evrene, ikincisiyle fizik ötesine ilişkin kavrayışlar anlatılmak istenmemiştir. Çünkü bu iki bilgi arasındaki ayrım açıktır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 çok uzaktır. Endülüs çevresinde mantık ve felsefe yaygınlık kazanmadan önce buranın üstün yaratılışlı insanları bütün ömürlerini matematiksel bilimlerde tüketmişlerdir. Bu bilimlerde en yetkin noktaya ulaşmayı başarmışsalar da orada kalmışlar, onu aşamamışlardır. Sonra gelenler matematiksel bilimlere birazcık mantık eklediler. Fakat yetkin gerçekliğe ulaşabilecek kadar yükselmediler, hatta kimileri,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 Peygamberliği yalnızca imgeleme gücüne özgü bir iş olarak netelemiş, felsefenin nübüvvetten daha üstün olduğunu ve burada açıklanmasına gerek olmayan daha bir sürü benzer görüşleri ileri sürmüştür. Özetle Farabi bunlara benzer daha birçok yanlışa düşmüştür. Bunların üzerinde durmayı, tümünü açıklamayı gerekli görmüyoruz. İbn Sina'ya gelince o, Aristo'nun eserlerinde yer alan sorunları yorumlamaya üstlenerek onun anlayışı doğrultusunda konuşmuş,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 İbn Sina'nın insanları yola girmek için isteklendiren, özendiren, akıl ve zeka sahiplerine ibret veren Haybin Yaksan ile Salaman ve Apsal mesellerinden esinlenerek kurduğum bu öyküyü iyi izlersen Haybin Yaksan ile birlikte istediğin gerçeklere ulaşabilirsin. 1. bölüm. Haybin Yaksan'ın dünyaya gelişi. 1. varsayım. Öncegilerin bildirdiğine göre Ekvator'un altındaki Hint adalarının birinde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 meyve ağaçları en bol ve verimli kesimde seçmişti. Bu nedenle semiz ve sütü oldu. Çocuğun beslenmesine onu emzirmeye son derece önem gösteriyor, ondan yalnızca otlanmak üzere ayrılıyordu. Hayır öylesini sevmiş, benimsemiştim Çocuk da ona alıştı. Ceylan her günkü geliş zamanını biraz geçirse, biraz geç kalsa bulabildiğine ağlar, çığlıklar atardı. Hayın ağlamasını çığlıklarını duyan Ceylan,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 Oysa kendisinde böyle olmamıştı. Ne boynuzları çıkmıştı ne de onlar gibi koşabiliyordu. Hayvanlar doğal olarak örtülüydüler. Gizlenmesi gereken yerleri kumlukla, yünle ve benzerleriyle gizleniyordu. Kendisi bunlardan da yoksundu. Bu durum kendisine ağır geliyor, üzülüyordu. Hanebin kendisiyle hayvanlar arasında gözlemlediği biçimsel ve türel ayrımlar konusundaki düşünceleri uzadıkça uzadı. Artık yaşı da yaklaşmıştı. Kendisinde eksik ya da bütün olmayan, bu yüzden zararını çektiği organ ve araçların tamamlanamamasından bütünüyle umudu kesti. Açıklık sonra bir çözüm olmak üzere önünü geniş yapraklarla örttü. Sarmaşıklardan bir kuşak yaparak beline bağladı ve bir kısmını kuyruk işlevi görmek üzere arkasına sarkıttı. Ne yaprak ve sarmaşıklar kısa sürede kuruyup dökülüyordu. Bu nedenle,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 Ellerine hayvanların ellerinden daha üstün ve becerikli olduğunu anladı. Sopayı elleriyle yapmış, bir gereken yerlerde onunla örtmüştü. Daha önceleriyle gıpta ile ettiği, kendisinde olmalarını istediği hayvanlarına benzer doğal araç ve silahlara gereksinim yoktu. Gereken şeyleri düşünebilir, elleriyle de yapabilirdi. Hirsi yediği geçtiğinde örtülmek amacıyla yaprakları sarmaşıklı yenileyip durmaktan uslandı aradığı sırada ölen hayvanların kuyruklarını kullanmayı düşünüyor fakat hemen vazgeçiyor bu düşüncesinden. Çünkü hayvanların reşşelden iğrendiklerini biliyordu. Günün birinde ölmüş bir kartal buldu. Hayvanların ondan ürkmediğini görünce kartal aracılığıyla amacına ulaşacağını sezinledi. Eline geçen bu fırsatı kaçırmamalıydı. Kartalın derisini, kuyruk ve kanatlarının sağlam kalmasına özen göstererek yüzdü. Bununla kanatları kolları üzerine kuyruğu arkasına gelecek biçimde örtündü.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 Gövdenin canlılık merkezi olabilecekten yani değerli olan organı barındırabilecek, koruyabilecek organın ortada bulunanı olması gerektiğini düşündüm. Kendisini yokladı, gözünde bir böyle organın bulunduğunu izinledi. Ayrı ayrı iline, ayağına, kulağına, burnuna, gözüne baktı. üzerlerinde de düşündü. Bunlar olmadan da, bunlara gereksinim duymadan da yaşayabilirdi. Aynı şeyi başı içinde düşündü ve başsız olmak, başsız yaşamak da mümkünmüş gibi geldi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 bir takım korunuklarla çevrelenmiş gibi diğerlerine de benzerliğini görmediği özellikler gözleniyordu. Beklemeden göğsünün diğer yanında araştırmaya başladı. Yürek bu yandan kılıflarla, askılarla, akciğerlerle kullanılmıştı. Bu nedenle aradığı organın yürek olduğunu anladı. Şimdi yüreği çevreleyen kılıfı açmalıydı. Bin güçlükle bütün güç ve dikkatini harcayarak kılıfı açtı, yüreği çıkardı. Yürekte herhangi bir uygun yoktu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 Ben bir hayvan avlamaya çıktı ve rastladığı ilk hayvanı yakaladı el ve ayaklarını sıkıca bağlayarak göğsünü annesinin göğsünü yardığı yerden yerdi yüreğini bularak sol yanına açtı annesininkinde boş bulduğu göz beyaz size benzer buharlı bir hava ile doluydu parmağını içine soktu yürek eli yakacak denli sıcaktı fakat parmağını sokar sokmaz hayvan ölü verdi. bu deneyimden şu sonuçlara ulaştı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 Avcılıkta kullanmak üzere yırtıcı kutlara gitti Yumurtalarından ve yavrularından yararlanmak amacıyla bir takım hayvanlar kuşları evcilleştirdi, besledi. Yabani öküzlerin boynuzlarından süngüyü andırır şeyler yaparak bunları sağlam kamışlara, ziram ağaçlarına taktı. Eğri olanları ateşe doğrulttu. Ucu kalın ve küt olanları taşlarla sevril. Böylece mızraklar elde ettikten sonra kalın hayvan derilerinden kalkanlar yaptı.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 Nesneler kimin nitelikleri bakımından önünde özdeş, kimin nitelikleri bakımından farklıydılar. Özdeş oldukların nitelikler açısından bakıldığı zaman bütün nesneleri bir ve aynı saymak olasıydı ayrımları bakımından ele alındıklarında birbirine karşıt ve çoktular. Hay, nesneleri kılan, birbirinden ayıran özelliklere baktığında evreni sayılamayacak, saptanamayacak bir çokluk içinde görüyordu. Bu açıdan baktığında kaçınılmaz biçimde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 Hayvanların her bireyinde yukarıdaki bakış açısından bir saymak zorundaydı. Bunun üzerine at, eşek, geyik gibi türleri ve kuşların sınıflarını gözden geçirdim. Türlerin bireyleri iç ve dış organları bakımından, davranış ve davranışları bakımından benzeşiyorlardı. Birbirlerinden ayrıldıkları çok az yanları vardı. Türlerin bireylerinde ayrı ayrı bulunan ruh da aslında tık bir ruhun parçalarından başka bir şey değildi.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 Hayvansal ruha özgü tüm durum ve davranışlar da birbirlerine benziyorlardı. Birbirlerinden ayrıldıkları yanları ise hayvansal ruhla ilgili değildi. Araştırmanın sonunda bütün hayvanlarda bunlar ruhun gerçekte bir ve aynı olduğu görüşünü ulaştı. Türlerin ruh bakımından farklı görünmeleri aldatıcıydı. Bu ayrım ılık ve soğuk kaplara bölünmüş suyu taşıdığı ayrım gibiydi. Isı derecesi aynı olan sular neyse, bir tür özge hayvansal ruhta oydu.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 Birbirlik birlik bulunduğu sonucuna vardı. söz konusu nitelik, hayvanlarda yetkin bir dereceye ulaştığı halde bitkilerde atıştırdıkları kime engeller nedeniyle yetkinliğe eremiyordu. Bitkilerdeki engellerde dönemazdan gelin arası, hayvanlarla sahip oldukları ortak nitelik kolayca anlaşılabilir. Ortak niteliği bir resimde doğmuş, diğerinde normal bir suya benzetiyor ve bu nedenle de yüzünde tüm hayvanlı bitkiler tek bir varlık durumunu olmuyordu. Mesnelerin cısımsel doğası. Hayvan yansı, bitki hayvanlar üzerinde inceleme ve araştırmalarından sonra taş, toprak, su ve ateş gibi algıda beslenmekte, yüymekten uzak nesneler dünyasına çevirdi barışan. Sosnosu isimlerinin tümü bir uzama sahipti. Birbirlerinden ancak kim yemeyecek özellikleriyle ayrılıyorlardı. Söz gelimi, kimisi soğuk, kimisi sıcak, kimisi birlikte. İlginçlexiz. ki sıcak konular soğuyor, soğuk olanlar ısınıyor. Su buhara, buhar yine daha suya dönüşür. Yanar mesneler, kor, kül, yel, duman oluyor. Selam dönüp bir engelle karşılaşınca, yeniden yerel bir mesne durumuna alıyordu. Bütün bu gözlemlerinden sonra tüm mesneler düzende tek bir mesne durumuna aldı cansız cisimlere ilişkin çokluğun hayvanlara bitkileriyle yaşan daha farklı olmadığı ortadaydı. Hayvanlar ve bitkileri tek bir varlık durumuna indirmesini sağlayan ortak niteliği ruhu yeniden düşündü. Hayvan ve bitkilerde cansız cisimler gibi ene, boya ve derinliğe sahipler. Yine hayvan ve bitkilerde cansız cisimler gibi sıcakları soğuklar. Fakat bunlar cansız cisimlerden sahip üzere bitkisel ve hayvansal yetenek ve organlara bağlı olarak ortaya çıkan eylemler nedeniyle ayrılıyorlardı. Ve bu eylemler bitki ve hayvanların kendi doğalarından gelmiyor, bir başka şeyden bulaşıyordu. Eğer bu şey cansız cisimlerde bir de geçerse burası, bunlar da bitki ve hayvanlar gibi beslenebilir, duyumsal işte bu ihtimalle dayanarak bitki ve hayvanları ilk bakışta kendilerinden kaynaklanmıyor gibi görünen söz konusu eylemlerden soyutları ararak düşününce, onların da sonuçta bir tür nesne olduklarını gördü Bu akıl öğretme yoluyla tüm nesnelerin gerçekte tek bir varlık oldukları sonucuna ulaştık. Tüm nesneler gerçekli birdi. Birbirlerinden ayrıldıkları yan, yalnızca kimilerinin barındırdıkları araçlar ile bir takım eylemlerde bulunmalarıydı. o bu eylemlerin, bu nesnelerin kendilerinden de kaynaklandığını, yoksa başka bir nedeniyle olduğunu kesin olarak ayırt edemiyordu. Bu sıralarda görebildiği tek şey nesnelerdi. Ama bir açıdan baktığında, tüm nesnelerin tüm varoluşu tek bir nesne gibi algılıyordu. Bir başka açıdan baktığında ise, varoluşta sınırsız ve sonsuz bir çokluk gözleniyordu. İki bakış çatışması, bir süre ikircin içinde kalmasına neden oldu. Zamanla, bazen bir, bazen çok koruduğu insanların tümünü canlısını, cansızını yeniden gözlemlecekti. Üzerlerini de yeniden düşündü. Mesela genelde, şu iki durumun dışına kalamıyordu. bir duman, yılın ve su altında bulunan baba gibi yükseklere doğru, ya da su, Dörel bitkiler ve hayvanlar gibi aşağıya doğru hareket içindeydiler. Kendilerine alıkoyan bir engel olmadığı sürece cisimler bu iki doğa bölümünü sürdürdü, hiçbir zaman ağırlık söz konusu olmuyordu. Nitekim yüksekten düşen bir taş, biri bilemediği için bölümünü sürdüremiyor, düştüğü yerde kalıyordu. Eğer geri vermesi mümkün olabilse hareketi sürardı. Kaş yerden kaldırıldığında aşağıya olan eğilimi ve inme isteğimi dönemde orada dönüşü sanıyordu. Duman da kendisini durduracak bir engelde karşılaşmadığı sürece sürekli yükseliyordu. Söz bir kutluya rastladığında sağa sola eğilerek kurtulmaya çalışıyor. Kurtulabilirse yeniden yükselmeye başlıyordu. Çünkü hava durumu yükselmekten alıklayamıyordu. İki tulum havayla şişirilerek ağzı sıkıca bağlanan suya daldırıldığında yukarı doğru çıkıyordu. Onu su altında tutan kimse yükselme eğiliminin zorlamasını rahatlıkla duyuyordu. Tulum kendi başına bırakıldığında hemen yüzeye çıkıyor ve duru anlaşıyordu. İki ünlü eğilimden birine eğilimli olmayan bir mesne bulabilmek için boşu boşuna düşünüyordu. Şey o ana bir fizik inciliğici cisimler arasında böyle bir cisim yoktu. Bu arayışından amacı kökeni çoklu olan niteliklerden soyutlayarak salt cisimsel dolayı yoklamaktı. Böylece bir cisim bulamayınca bakışlarını cisimsel özelliklerin en azını taşıyan, en yıldın olan cisimleri önerdi. Bunlar da ağırlık ve yenilik gibi cisimsel özelliklerden uzak değillerdiler. Bu kez bu iki özelliğin bir cisimde salt cisimlikten mı, yoksa cisimlikten başka bir cisime eklenen artık bir mi kaynaklandığını araştırmaya başladık araştırmaları onu, bu özelliklerin cisimden değil, artık bir nitelikten kaynaklandığı sonucuna götürdü. Çünkü, salt cisimlik o iki özelliğin cisme erişmesini gerektirseydi, her cisim hem ağır hem de yeğeni olması gerekirdi. Oysa ağır ve yeğeni insanların her cisim oldukları halde, ağırı sürekli ağır, yeğenisinin sürekli yeğeni, doğru olarak yukarı ya da hareket eğilimliydi. Buna göre,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 ve her cismin kendine özgü bir biçimi olduğunu anlıyor. Cisimlerin biçimleri Hal anlaşılır evrenden ulaştığı ilk bilgidir. Çünkü biçimler duyularla değil ancak akıl yoluyla kavranabilir. Hal akıl yürütmeler yoluyla kavradığı ilk şeylerden biri de yürekte bulunan hayvansal ruhtu. Ruhun özü ve gerçekliği cisme eklenerek ona duygu, hareket ve algı gibi kendine özgü türlü türlü eylem,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 Oluş ve bozuluş evrenindeki bitki ve hayvanların dışında kalan diğer tüm nesnelerdeki güçler içinde birer özgür ayrım vardır. Bu özgül ayrım nedeniyle her nesnede gözlemlediğimiz kendi özgür hareket ve etkiler ortaya çıkar. Filozoflar bu özgür ayrımlara doğa adını verirlerdi. Hal hani bu düşünce yöntemiyle gerçekliğini anlamak amacıyla tüm çabasını harcadığı hayvansal ruhun cisimliğe eklenen bir başka şey olduğunu anladı. Cisimlik diğer nesnelerde de vardı.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 Acak değişik biçimleri taşıyan tüm nesneleri kapsayıcı ortak bir nitelikten söz açılabilirdi. Hayvian Yaksam bu düşüncelerin hemen arkasına canlı cansız tüm nesneleri kapsayıcı bir nitelik bulundup bulunmadığını araştırmaya başladı. Bulabildiği tek şey her nesnenin bir ini, boyu ve derinliği olduğu yani bir uzama sahip bulunduğuydu. Bu uzamın nesnenin cisimliğinden kaynaklandığı belli ise de sadece uzama sahip bir nesne algılanamıyordu. Büyülerle algılanabilmek için nesnede uzandan fazla bir ya da daha çok niteliğin bulunması gerekiyordu. Hay sonra uzamın yalnız olarak mı yoksa başka bir nitelikle birleşerek cisimliği oluşturduğunu düşünmeye başladım. Sonuçta uzamın cisimliği oluşturmak üzere birleştiği maddeyi buldu. Uzam yalnız ve kendi başına bir varlık gösteremiyor, madde de uzamsız olamıyordu. İkisi de birbirlerini gereksiniyorlardı. Her maddeyi daha iyi kavrayabilmek amacıyla çeşitli biçimlere yatkın duyulur cisimlerle karşılaştırdı. Karşılaştırma yoluyla somutlaştırarak düşündü. Sözgelimi çamurdan bir küre yapıldığı zaman o çamurun küre ölçüsünde bir uzama oluyordu. Kürenin biçim bozularak küp ya da yumurta biçime verildiğinde çamur aynı kalıyor, yalnız boyutlarının ölçülüğü değişiyordu. Bununla birlikte çamurun uzayda kapladığı yer değişmiyordu. Demek ki çamur uzamsız olamıyordu. Biçimi bozulsa bile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 onu severim. Sevince de, onun duyan kulağı, gören gözü, yürüyen aya, yapan ide olurum. Kudsi hadisiyle, onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın. Ancak Allah atmıştı. Keremli ayetinin dile getirdiği gerçektir. Her eylem ve olayın ilke ve ilk nedeni olan zorunlu ve bağımsız öznenin işlerinden bir bölümü ayrıntısız ve genel bir biçimde tecelli edince,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 Üstelik bu varlığın, yaratılmışlardan arınmış olmadığını da görüyordum. Yaratılmışlıktan arınmayan bir varlığın, yaratılmışlardan önceliği düşünülemezdi. Yaratılmışlar üzerine önceliği olmayan herhangi bir varlık da, zorunlu olarak yaratılmış olacaktı. Evrenin yaratılmış olması olasılığı üzerinde durduğu zaman ise önüne başka engeller çıkıyor, inancını sersiyordu. Çünkü evrenin yokluktan sonra yaratılmış olması, zamanın ona öncelik kazanması demektir.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 duyularla duyumsanamayan ve imgelemim uzanamadığı bir hareket ettiricinin etkisini kabule yetenekli olmaya bağlıdır. Bu hareket ettirici türlerinin çeşitliliğine karşın tüm gökleri aynı biçimde hareket ettirdiğine göre onu güç yitireceğinden, onu bileceğinden kuşku edilemez. Hani evreni başlangıçsız varsaydığında, sonradan olma, yaratılmış varsaydığında da ulaştığı sonuçlar aynı olmuştur.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 ve o özne olmaksızın hiçbir varlığın var olamayacağı gerçeği belirginlik kazandı. Demek ki o özne, bütün varlıkların varoluş nedeni ilkesidir. Bütün varoluş, ister yoktan yaratılmış olsun, ister başkanlısız, yani yokluk kendisini önceleyip zaman bakımından başlangıcı ve öncesi bulunmamış olsun, o öznenin eseri yaratığıdır. Varlıklar her iki durumda da eserdirler ve bir özneye zorunludurlar.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 Elin hareketinden sonra olmasa bile, özel olarak elden sonra ise, tıpkı bunun gibi bütün evren o öznenin yaratığıdır ve zamanca değil özsel sonralık olarak ondan sonradır. Birçki şey ilgilendiği zaman, onun buyruğunu sadece o şeye o demektir. Hemen olur. Hayrin bu düşünüşünün sonunda anladı ki, bütün evren o eznenin eylem ve eseridir. bilgiye ulaşınca, o öznenin gücünün karşı konulması, Sanatının şaşırtıcılığı, evrenin her zerresine yumuşaklıkla nüfuz eden hikmeti ve biliminin inceliği karşısında sonsuz bir hayranlık. kapıdı. O aralışı bu duygu yeniden gözlemlemeye, incelemeye başladı. Nesnelerin yüksek tabakalarında değil, en aşağı ve değersiz olanlarında bile, onun sanatının güzelliğinden, olağanüstülüğünden öyle şeyler görüyordu ki, hibret ve şaşkınlığı en yüksek dereceleri kullordu. Gözlemler sonucunda bu eserlerin ancak son derece ilkin, mükemmel bir bağımsız öznenin eseri olduğu inancı daha büyük işte kesinlik kazandı. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilmi dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüde kuşkusuz apatidir. Da Ay daha sonra hayvanların türleri üzerinde düşündü. Yaratıcı her birine kendini özgü bir yaratılışla yaratmış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 Yaratıkları ait olanların diğerleriyle hiçbir şekilde karşılaştırılamayacağını kavramıştı. Hay ne kadar yetkin nitelik varsa tümünü araştırdı, inceledi. Bütün bu nitelikler o bağımsız Özne'nin eseri olarak varvuruyor. Bu niteliklerin Özne'ye ilişkinliği, aynı nitelikleri taşıyan nesnelere ilişkinliğine oranla daha yerinde, daha uygundu. Bütün eksik nitelikleri de inceledi. Özne bunların tümünden yüce ve arıydı. Öznen eksik niteliklerden arı olmaması düşünülemez. Çünkü eksiklikler salt yokuttan ya da salt yokluğa bağlantılı olan şeylerden kaynaklanıyordu. Özne eğer eksikliklerden arı ve yüce olmasaydı, salt yokluk her nesneye varlık veren ve kendinde varlığın zorunlu olan zata ilişmiş onu kuşatmış olur. Oysa tek varlık odur. O, mutlak varlıktır. Yetkinlik de, tamlık da, güzellik de yalnız odur.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 Bir kişinin göz ya da gördüğü nesnenin başka bir yöne çevrildiği zaman görme gücü güçsel algılayıcı durumunu kazanıyordu. Göze güçsel algılayıcı denenin anlamı, göz şimdi algılamıyorsa da gelecekte ve görebilecek bir nesneye yöneldiğinde görür algılar demektir. İdimsel algılayıcı bilimi de gözün şimdi gördüğünü algılamakta olduğunu dile getirmektedir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 neden nedir ki sonradan gözlerini yitiren kimselerin acısı, koklama gücünü yitirenlerin acısından daha bulundur. Eğer yetkinliği sonsuz, eğer iyilik ve güzelliği sınırsız, her değer ve iyiliğin üstünde ne kadar iyilik, güzellik, değer ve yetkinlik varsa tümünün kendisinden çıktığı ve başkalarını ondan taştığı ve ezan ettiği bir varlık varsa onu kavrayan, bilen, tanıyan kimse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 Ölümceye değil, ondan yüz çevirmeyen ve edimsel olarak onu müşahede eder ve huzurunda dururken ölüme yakalanan kimsenin ruhu bedenden ayrıldığı zaman sonsuz bir tat, itimsiz bir coşku, bir sevinç ve ferahla duruyor. Çünkü hayattaki müşahede ile ölümden sonraki müşahede arasında bir kopukluk yoktur. Bu müşahidesi acı pekesinden esendir. Çünkü bu durumun müşahedeye göre acı, kötülük ve engel, nedeni sayılan cisimsel güçlerin gerektirdiği duyumlar ondan ayrılmıştır. Hay vinyatsal zatının yetkinlik ve zevkinin zorunlu varlığı sürekli müşahedeye bağlı olduğunu anlayınca bu müşahedeyi edimsel olarak ve sonsuz adını sürdürmeye karar verdi. Dünyada tatlı zevk ölüm sonrasında da ve acıyla hiç karışmaksızın sürmeli. Bunun için de ondan bir göz kırpışı olsun yüz çevirmemeliyle son soluğuna dek edimsel olarak aralıksız müşahede içinde olmalı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 nasıl ve ne yolla mümkün olabileceğini araştırmaya başladı. Hayal araştırmaları sonunda bulabildiği en iyi yöntem sürekli düşünme yani tefekkür oldu. Bütün zamanla o yüce varlığa ayırdı. Her an onu düşünüyordu. Fakat zaman zaman gözüne çarpan bir nesne, kulağına gelen bir ses, zihni çelen aykırı bir düşünce, doğru gereksinimleri, hastalık, soğuk, sıcak gibi kimi etkenler düşünmesine engelliyor, kesintiye uğratıyordu.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 Sürekli bir oluş ve bozuluş içindeydiler, çünkü yalın değil bileşikler. yapılarını birbirine karşı tögeler oluşturuyordu, içlerinde katışıksız, saf bir nesne yoktu. Bozuluşa en az uğrayanlar altın ve yakut gibi yalınlığa en yakın, ilişenlere en az olan cisimlerdi. Gök cisimleri ise yılın ve katışıksızdı, bu yüzden bozuluşa uğramıyorlar, biçimleri sürekli değişiklik göstermiyordu.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 ögelerin hiçbir birinin niteliğine benzemiyordu. Kabul edilen biçeme yeteneği etkileyecek, uzacak karşı bir nitelikte bulunmuyordu. İşte bu ılımlılık nedeniyle bileşik canlılara yetenek kazanıyordu. Ilımlılık arttıkça ilişik işiyor. ögelerin nitelikleri arasındaki uyum, güç kazanıyordu. Nitelikler arasındaki çelişki tümüyle ortadan kalkıyor ve dileşiğin canlılığı daha muntazam oluyordu.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 cisimlere yayılmış ve cisimlerin bölünmeleri ile kendileri de bölünen, parçalanan güçlerdi. Dolayısıyla parçalanabilir cisimlerden başka bir şeyi duyumsamaları, algılayabilmeleri söz konusu olamazdı. ise cisimde bulunan herhangi bir güç, cisim ya da cisme giren şeylerden başkasını algılayamazdı. da zorunlu varlığın her bakımdan, cisimsel niteliklerden uzak ve arı olduğu açık biçimde anlaşılmıştı. Bu nedenle onun algılanması, duyumsanması mümkün değildi.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 bozuluş düşünülemezdi. Gerçek varlık bozuluşa uğrayamazdı. Bu kesin biçimde kavrayınca bedenden ilgisini kestiği, onu beslemekten vazgeçtiği zaman durumunun ne olacağını anlamak istedi. Oysa daha önce zatına araç olabilmenin niteliğini taşıdığı sürece bedeni yok sayamayacağı bilgisine ulaşmıştı. Bu isteğin ardından bütün bilgi edinme güçlerini, yetilerini gözden geçirdi. Bu güçlerin her biri kimi zaman güçsel, kimi zaman da edimseldi.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 insanın boyutları. Hay sonra mutlak varlıktan yüz çevirmeyi imkansız kılacak edimsel müşahedeyi sürdürmenin nasıl ve ne olduğuna mümkün olabileceğini araştırmaya başladı. Hayal araştırmaları sonunda bulabildiği en iyi yöntem sürekli düşünme yani tefekkür olun. Bütün zamanla o yüce varlığa ayrı, her an onu düşünüyordu fakat zaman zaman gözüne çarpan bir nesne.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 Çünkü böyle bir durum sonsuz bir hüsran demek olan sevgiliden yoksun kalmasına acıklı bir azabı uğraması neden olabilirdi. Bu korkuyla fenalıklar geçiriyor fakat bir çözüm yolu bulamıyordu. Sonuna bir çözüm yolu bulmak düşüncesiyle hayvanları hayvanların davranışlarını araştırmaya başladı. İçlerinde mutlaka bilen birisi olabilirdi. Eğer birisini bulabilirse, ondan içine düştüğü tehlikeli durumdan kurtulmasını sağlayacak bir çözüm yolu öğrenebilirdi. Araştırmaları sonuçsuz kaldı. Hayvanlar bir ömür boyu, geçici gündüzü, yalnızca yemek, içmek, çiftleşmek, ısınmak, silinlemek benzeri doğal istek ve gereksinimlerini gidermek için çalışıyorlardı. Bu durumun dışında kalan değişik bir amaç uğruna davranışta bulunan, çalışan bir hayvan bulamadı. Gözlemlediği ve incelediği durumlardan anladı ki, hayvanların mutlak varlığın bilincinden değildiler. Arılarında ne onu tanıyan, mitte müşahedesine özlem duyan vardı. Bu koksullukları nedeniyle belli tümü yok olacak veya yokluğa benzer bir duruma geçeceklerdi. Hayvanların sonları hakkında ulaştığı yargının bitkiler için de öncelikle geçerli olacağı açıktı. Çünkü bitkilerin anlayışı hayvanların anlayışının ancak bir parçası olabilirdi. Anlayış bakımından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 Nesneler hep bulundukları durum ve biçimde kalmıyorlardı. Sürekli bir oluş bozuluş içindeydiler. Çünkü yalın değil, bileşiktiler. Yapılarını birbirine karşı törgeler oluşturuyor İçlerinde katışıksız, saf bir nesne yok. Bozuluşa en az uğrayanlar altın ve yakut gibi yalınlığa en yakın, ilişenlere en az olan cisimlerdi. Gök cisimleri ise yalın ve katışıksızdı. Bu yüzden bozuluşa uğramıyorlar, Biçimleri sürekli değişiklik göstermiyordu.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 ya da onları çelişkiye düşmek gibi tehlikelerden uzaklaşıyor. Dolayısıyla canlılığı daha da güç kazanıyordu. Haydinyaksın, hayvansal ruhlar içinde en ılımlı olanının, oluş ve bozulmuş dünyasındaki canlılığı en mükemmeline ulaştığını ve bu ruhun biçiminin bir karşıtı olmadığını ve biçimlerinin karşıtı olmayan gök cisimlerine benzeyen bu ruhun kendi hayvansal ruhu olduğunu anladı. Bu ruh,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 Kuşkusuz bir yaratılışı, rüzgütün saçma ve anlamsızla ilgili. Ruhla birleştirilmesi amaçsız ve gereksiz olamazdı. Öyleyse ilgisini kesmeyerek gövdesini kollamak, durumunu olabildiğince düzeltmeye çalışmak zorundaydı. Onu kollamak da ancak diğer hayvanların davranışlarına benzer davranışlarda bulunmakla da mümkün olabilirdi. Bu üç tür benzerlik, üç amaç yönünde zorunlu eylemle reikonu kılıyordu kendisine.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 nedensek elemler, cisimlerine benzemesine neden olan hayvansal ruhumu isterleri açısından kaçınılmazdır. Bu elemler, engellemesi bakımından zararlı olmakla birlikte, canın korunması ve sürdürülmesi zorunluluğu açısından gerekli ve yararlıdır. Gül cisimlerine benzerlik tam anlamıyla gerçekleştirdiği zaman müşahide yolunda önemli aşamalar yapılır. Fakat bu müşahide katıksız bir müşahide değildir. Çünkü müşahideye bu yollu erenler kendi zatlarına da ilgi ve eğilim içindedirler. Üçüncü bazarlık ile katıksız bir müşahede, katıksız bir kendinden geçmeye ulaşılır. Bu müşahide de yalnızca zorunlu varlık görülür. Ondan başkasına ilgi ve yen ölüm söz konusu olamaz. Bu yollu erenlerin kendi zatları gitmiş, yok olmuştur. Gerçek ve zorunlu olan tek zat dışında tüm varlıklar yokluğa dönülmüşlerdir.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 Hay, hayvanlara benzerliğinin yardımının zatına değil, doğasına olduğunu biliyordu. ki, zatın ilerlemesini engellese de bu benzerlik hiç kaçınılmazdı. Bu nedenle hayvanlara benzerliğin gereklerini en alt düzeyde yerine getirmeye zorlamalıydı kendini. Bu düzeyin öncüsü, Can'ın varlığını daha azıyla sürdüremeyeceği yeterlilik miktarı olmalıydı. Can'ın varlığını sürdürebilmesi için iki zorunlu iki şey vardı. İlk sorumluluk, hayvansal ruhun gücünü korumak üzere beden içinde tükenen besinlerin yerine yenisini almak. İkinci zorunluluk canı soğuk, sıcak, yağmur, güneş, yırtıcı hayvanlar gibi dış etken ve tehlikelere karşı korumaktı. Zorunlu gereksinimlerini belirleyeceği bir düzen içinde karşılamalıydı. Yoksa aşırı gidebilir, yeterlik ölçüsünün üzerine çıkabilirdi. Farkında olmadan kendi aleyhine çalışması demek olurdu. Söz konusu belirlemeyi şu üç şeyde yapmalıydı. 1. Neleri yemeliydi? 2. Ne kadar yemeliydi? 3. iki yemek arasındaki zaman ne kadar olmalıydı? Yiyebileceği maddeler üzerinde düşündü. Isim maddelerini üç sınıfa ayırmak mümkündü. 1. Henüz kocamamış bitkiler. Bunlar yenilebilecek nitelikte yaş bitkilerdi. 2. Türlerinin devamının tohumlarıyla sağlayan bitkilerin yaş ya da kur meyveleri.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 Zaten hayvan derilerinden yaptığı giysiler giyiyor, kendisini dış etken ve tehlikelerden koruyan bir barınağı bulmuyordu. Bu kadarı yeterli, daha fazlasıyla uğraşması gereksizdi. Hay beslenmesi konusunda sattığı ilke ve ölçülere unum sağladıktan sonra, gök cisimlerine benzer eylemleri gerçekleştirmenin yollarını araştırmaya, düşünmeye başladı. Gök cisimlerine nasıl benzeyebilir, onların niteliklerini, özelliklerini nasıl kazanabilirdi?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 durumda onlara yardımcı olmayı bir görev saydı kendisine. Söz gelimi bir engel nedeniyle güneş ışıklarından yoksun kalmış bir bitki mi gördü? Hemen koşuyor, engeli kaldırıyor, bitkiyi güneş ışığına kavuşturuyordu. Yapancı bitkiler tarafından kuşatılmış, hayatı tehlikeye girmiş bir bitki kaçmıyordu hayın gözünden. Hemen boğulmak üzere olan bitkiyle diğerlerinin arasına ayırıyor, çevresini açıyordu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 mayın sevecen elleri yaralarını sarıyor, acılarını dindiriyordu. Hiç sevimli derecik bir ırmak da yardıma gereksinini duyabilirdi. İçine yuvarlanan bir kayanın akışına engellediği bir dere, toprağın kayarak önünü kapattığı, yönünü çevirdiği bir ırmak, mayın çalışmaları sonucu kendilerine alışmış, bekleyip duran bitki ve hayvanlara doğru olağan akışını sürdürüyordu.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 Yürüyerek ya da koşarak ilgisine yoğun bir çaba harcıyordu ki, özellikle kendi çevresinde dönerken düşük bayıldığı bile oluyordu. Bu cisimdirine üçüncü tür niteliklerinde benzemek için de duyulur dünyadan bütün ilgisini keserek sürekli sorunlu varlığı düşünüyordu. Gözlerini yumular, kulaklarını tıkıyor, hayale kapılmaktan kaçınıyordu düşüncesini daha iyi yo yoğunlaştırabilmek için. Bütün çabası yalnız onu düşünebilmek,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 Hatta kez zaman düşüncesi dünyasal olanlarla karışmaktan kurtularak öylesine saklaşıyordu ki bununla sorunlu varlığı müşahede ediyordu. Fakat bu müşahede durumu uzun sürmüyor, cisimsel güçler bastırarak durumunu bozuyor, onu aşağıların aşağısı olan eski durumuna çeviriyorlardı. Bu üzerine hayk bedensel güçlerine dönüyor, eğer bunlar kendi çalışmalarından alıkoyacaklarla güçsüzleşmişse daha önce belirlediği ilkeler doğrultusunda besin alıyordu. Yeterli güce ulaştıktan sonra da açıklanan biçimde gök cisimlerine benzemek üzere çalışmalarına yeniden başlıyordu. Düşüncesini cisim ve cisimlik kuşkularından arındırma gücünü kazandığı zamanlarda kendisinde tanrısal niteliklerle donanan kimselere özgür birtakım durumlar belirerek kendisini bu makama çağırıyordu. Hay böylesi zamanlarda zorunlu varlığın niteliklerini kavramaya çalışıyordu. Hay bu edimlerine başlamazdan önce Bilimsel araştırmalar sırasında zorunlu varlığın niteliklerinin ikiye ayrıldığı sonucuna ulaşmıştı. Bunlardan birincisi olumlu niteliklerdi. Bilim, güç ve hikmet gibi. İkincisi ise olumsuz zaman niteliklerdi. Cisimlik ve cisimliğe özgü olanla mı bunlarla isterse çok uzaktan olsun, ilgi ve bağlantısı olan her şeyden arınmış olması gibi.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 Benliğini yani eğitiyor, arındırıyordu. Hay bu yoğun yaşama zamanla öylesine alıştı ki günlerce hiçbir şey yemediği, yedinden hiç kımıldamadığı oluyordu. Düşünürken kendi özünü dışındaki tüm varlıklar siliniyor, kayboluyordu. Fakat kendi özü henüz zorunlu ve gerçek varlık olan saatin müşahidesine daldığı zamanlarda yok olmuyordu. Bu kötü bir durumdu. Çünkü katıksız müşahedeye diğer bir şeyi karıştırmanın görüş ve düşüncedeki şirklerimleri geldiğini biliyordu. Hay, şirkten kurtulana hem kendisi hem de yer, gökler ve içerdikleri şeyler, ruhsal biçimler ve zorunlu varlığı bilen tüm özel düşüncesinden tüm silinip itinceye kadar Tanrı'yı katıksız müşahedeye ulaşmak için çalışmasını sürdürdü. Sonunda diğer varlıklar da kendi özü kayboldu. Tümle yok oldu. Zorunlu ve gerçek varlığın kendinden başka bir gerçeklik taşımayan sözüyle ''Bugün mülk kimindir? Tek ve her şeye gücü yeten Tanrı'ndır.'' diye haykırarak yokluğa erdi. Halbin Yaksan bu aşamaya ulaştıktan sonra sorumlu ve tek olan zatın çaresini duydu. Kelamını anladım Konuşmaması, konuşmanın ne olduğunu bilmemesi o tek varlığın kelamını anlamasını engelleyemedi. Bu durum içinde kendini itirdi, daldı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 durumu sözle açıklamaya çalışan kimse saçma ile uğraşmış olur. Söz gelimi renklerin tadını anlamak isteyen siyahın tatlı mı yoksa ekşi mi olduğunu anlamak isteyen kimsenin düştüğü gülünç duruma benzer. Bununla birlikte seni ayın ulaştık aşamada müşahede ettiği görünmemiş olağanüstü şeylerden büsbütünü yoksun bırakmayacağız. Ne ki müşahede makamında görülen şeyleri gereği gibi anlamanın ancak oraya ulaşmakla mümkün olabileceğini gözden ırak gerekir. Sana hayır müşahede ettiklerini, doğrudan gerçeklerin kapısını çalarak değil, donanımlı olarak gösterecek bir takım göstergelerle örnekleme yöntemiyle anlatmaya çalışacağım. Bu nedenle şimdi işaret edeceğim şeyleri kalp kulayla dinle. Okul gözüyle görmeye çalış. Belki bunlar da seni doğru yola götürecek bir kılavuz bulursun. Yalnız bir şartım var. Şimdilik bu sayfaları aktardığım kadarından daha fazla açıklama istemeyeceksin ben de.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 Bu düşünce Ay'ın Tanrı özünün çokluğu kabul etmediği özüne ilişkin bilgisinin özünün aynısı olduğu yolundaki önceki ile çakışıyordu. Bu tan yola çıkarak şu sonuçlara ulaştı. Kim kendi özüne ilişkin bir bilgiye ulaşırsa ulaştığı bilgi özüyle aynı olur. Özün, kendi özüne ilişkin bilgisi özünün varlığında gerçeklik kazanmasıdır aynı zamanda. Çünkü özün varlığının bilinmesi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 madde üst evrende ise tüm anlamını yitirir. Gerçekten de sözcükler bu aşamada yetersiz kalmaktadır. Çünkü maddeden arınmış olan bu sözleri şimdi olduğu gibi çokluk takısıyla anlatsak onlarda gerçekten çokluk bulunduğu sanısı uyanır. Eğer sözcüğü tekil biçimde kullanırsak birleşme yolgasına düşürür. Oysa bu özler için birleşme olası değildir. Buna öyle geliyor ki iris gibi güneş ışığını karanlık görenler, cinnet zincirlerinde çırpınanlar, araştırmalarında öylesine ileri gittin ki akıl sahiplerinin yolundan saptı. Aklın yasalarını düz bütün yaban attı. Çünkü aklın yasaları nesnenin ya bir, ya da çok olmasını gerektirir diye saldıracaklardır bana. Kalle söyleyenler hadlerini bilsinler. Keskin dillerini tutsunlar ve kendilerini suçlasınlar. İçinde bulundukları değersiz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 Duyulur varlıklardan kendilerini özgür düşünme yöntemiyle çıkarımlarda bulunan kimselerdir. Bizim tartıştığımız konu, söylemenlerin çok üstündedir. Duyulur dünya ve bu dünyaya ilişkin genellemeler dışında bir şey takınamayan kimseler bu konularda ilgilenmesinler. Kulaklarını sımsıkı kapatsınlar ve yalnız dünya hayatının dış yüzünü bilen, iç yüzünden, öte dünya bilgisinden habersiz olan sürüye katılsınlar. Her, tanrı bilime özgü işaretler ve örtük anlatımla yetinir söyleyeceklerinizi alışılmış anlamları doğrultusunda algılamazsanız, hayın arınmış kimseleri özgü makamda gördüğü şeylerden bir bölümünü eski bilgilerinize katabilirsiniz. Haynalar düzeni Hay, katıksız kendinden geçme ve tam yok oluşu ile gerçekliğe ulaştıktan sonra, ötesinde hiçbir cisim bulunmayan en yüce gök katında,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 En yüce gökkatının arınmış özünde öyle bir yetkinlik, öyle bir değer, öyle bir güzellik gördü ki sözcüklerle dile getirilemez. Öylesine aşkın ve ince idi ki ona ses ve harf giysisi giydirilmesi mümkün değildi. En yüce aşkın özü, yüce bir ulu gerçeğin özünü müşahede ediyordu. Şiddetli bir istek, sevinç, coşku ve zevk içindeydi.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 katlarının düzeni üzerine güneşe karşı düzenlenmiş aynalardan, aynadan aynaya yansıyarak görünen güneşin sureti gibi her gök katı için maddeden arınmış ve kendisinden önceki özlerin ne aynısı ve de başkası olan bir öz gördü. Bu özlerin her birinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kurban duymadığı, hiçbir insanın tatmadığı bir tat, bir sevinç, bir güzellik ve değer müşahede etti. Hap bir yukarıdan aşağıya doğru bütün grup katlarını müşahede ederek bütün parçalarıyla ay katı içinde bulunan buluş ve bozuluş dünyasına kadar geldi. Bu dünya içinde maddeden soyutlanmış ve gördüğü önceki özlerin ne aynısı ne de başkası olan bir öz gördü. Bu özün 70 bin özü, her yüzde 70 bin azı, her azda 70 bin dili vardı. Bu dillerin tümüyle gerçek olan zatı anıyor. Oluluyor, kusuyordu. Hem de en küçük bir usanç, bezginlik göstermedi. Çok olmadığım halde çok olduğu yanılgısına düştüğü bu özde de önceliklerde gördüğü tüm nitelikleri aynen gördüm. Oluş ve bozuluş dünyasına özgü olan bu öz, çalkalanan bir sürü görülen güneşin sureti gibiydi. Bu suret yukarıdan aşağıya doğru sıralanan aynalar düzeni içinde güneşin karşısındaki ilk aynadan başlayan yansımanın sona erdiği son aynadan suya yansıması gibiydi. Bütün bu müşahide ve tecellilerden sonra Hay, kendisi için de bir öz müşahide etti. Eğer oluş ve bozuluş dünyasına özgü yitmiş bin yüz özün parçalanması mümkün olsaydı, bu özün onun parçalarından biri olduğu söylenebilirdi. Eğer kendi özü sonradan var olmasaydı, oluş ve bozuluş dünyasına özgü özün aynısı ve eğer Hay'ın sonradan olma bedenine özgü olmasaydı,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 hiçbir niteliliği niteliyemeyeceği ve bu yaşa ulaşanlardan başka hiç kimsenin kavrayamayacağı sonsuz bir tat, bir değer, bir güzellik müşahede etti. Bu gözlerin yanı sıra işin suretini yansıtan aynaya arkası dönmüş, yüzü ondan çevrilmiş, pas ve küf içinde kalmış aynalara benzer, maddeden soyutlanmış birçok özdağı müşahede etti. Bunlarda hiç düşünülemeyecek bir çirkinlik, bir eksiklik vardı.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 Derin gözlemlerde bulundu Hay. Tehşet, akıl almaz işler, son derece hızlı yaratılışlar, yetkin yargılar, düzeltilen bedenler, üfürülen ruhlar, yapmalar ve bozmalardan başka bir şey göremedi. Hay bu makamda uzun süre duramadı. bir bedensel güçleri yeniden devreye girdi ve baygınlığa benzer durumdan ayrıldı. Bulunduğu makamdan ayağa kaydı. Dolunur dünya yeniden göründü. Tanrısı da evren kayıplara karıştı. Çünkü bu iki dünyanın bir arada bulunması mümkün değildir. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yapsam diğerini gücendirmiş oluruz. Bir soru ve yanıtı. Habib Yaksın'ın öykülediği müşahedelerinden ortaya şu çıkıyor. Aşkın özler, gök katları gibi varlığı sürekli cisimlere özgüyseler onların varlıkları da süreklidir.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 Sözcüklerin gerçekleri tam olarak dile getiremeyeceğini, bu nedenle yanılgıya düşürebileceklerini belirtmiştim oysa. Seni koşkuya düşüren, kullandığımız simge ile simgelenini bir kabul etmen ve böyle değerlendirmendir. Aslında böyle bir değerlendirme olağan konuşmalar için bile yersiz ve yanlıştır. iken tanrısal evrine ilişkin bir birliği aktarımında nasıl düşünülebilir? Güneşin kendisi, ışığı, sureti, aynalar ve aynalarda belirlenen suretler cisimlerinden ayrılmayan, cisimlere bağlı olan ancak cisimlerde bulunabilen şeylerdir. Bu nedenle varlıkları cisimlere bağımlıdır. Cisimlerin çözülmeleriyle onlar da çözülür, yok olurlar. Tanrısal özler, Rabbani ruhları ise cisimlerden, cisimsel olanlarda ve cisimlere ilişkin şeylerden tam anlamıyla arı ve aşkındırlar. Arılarında hiçbir bağlantı yoktur. Onlara göre cisimlerin nasıl hızlığı ile gerçekliği, yokluğu ile varlığı arasında bir fark yoktur. Tensel ruhlar, yalnızca varlığın zorunlu ve gerçek olan tek satığa bağlantılı ilişkilerdir. Tanrı bunların tümünden önce tümün ilkesi, nedeni bir yaratıcısıdır. Bunlara süreklilik, sonsuzluk başlayan yalnızca Tanrı'dır. Birliklerine kalıcılığı o verir.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 dağların atılmış renkli inlere benzemesi, güneşin dürülüp ışıksız kalması, denizin kaynayıp dalgalanması, göklerin tanrının sağ elinde dürünmesi, yerin başka bir yere dönüşmesi, bozuluşun bu anlama geldiğini göstermektedir. Bu dek Halen'in ulaştığı o büyük makamda müşahede ettiklerinden işaret yoluyla dile getirmeye güç yetirebildiğim kadarını anlattım. Söz yoluyla daha çoğunu anlatmamı isteme benden. Çünkü bu, Mümkün değildir. Hapinaksan ulaştığı müşahaderelerden sonra dünyasal hayatın yükümlülüklerinden iyice usundu. Buna karşılık sonsuz hayata ilgi ve özlemi arttıkça arttı. Bu nedenle ulaştığı makamı yeniden dönmeyi istedim. Önceki çalışmalarından daha az bir çalışmayla ile müşahede makamına ulaştı. Bu kez ilk eriştiğinde kaldığından daha uzun bir süre kaldıktan sonra döndü duyulur dünyaya. Hay.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 Yine de bu küçük ayrılıklar üzüntü ve acıya boğuyordu Hay'ı. Bu yüzden ayrılan neden olan bedeninden bütünüyle kurtularak sonsuz huzura ve kurtuluşa ermeyi ediliyordu Tanrı'da. 6. Bölüm Gerçeğin İki Yüzü Hayır, bu birkaç seyfere sıkıştırılan serüveni onun hayatının tam 49 yılını doldurmuştu. Bir insanın ulaşabileceği son aşama olan müşahede makamına erdiği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 Öykümüzün başında Hay Bin Yaksan'ın dünyaya gelişi ile ilgili iki değişik varsayımdan söz etmiştik. Kendiliğinden türemeyi mümkün görmeyenlerin varsayımlarına göre Hay bir başka adada dünyaya gelmişti. İşte bu adada önceleri eski inançların bozulmuş şekillerine bağlı insanlar yaşıyorlardı. Fakat zamanla son tanrı alçısını tebliğ ettiği gerçek, sahih inanç bu adaya da ulaştı ve ışıklarını saçmaya başladı. Ada halk arasında hız yayılan yeni inanç ve öğreti, Kıza halkın çoğunluğunun inanç durumuna gelerek büyük bir güç ve etkinlik kazandı. En sonunda adanın sultanı da çoğunluğun inancından bu eğerek tüm adı halkının sahih öğretiyi benimsemesini sağladı. Adı halkı içinde birbirini çok seven candan iki arkadaş vardı. Birisinin adı Absa, diğerininki Salamandı. Adanın en seçkin ve sonucu gençlerinden olan bu iki arkadaş da sahih inancı içtenlikle benimsemişlerdi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 Arkalarındaki ilgi ve yaklaşım farkına karşın hem arkadaşta açık buyrukları titizlikle yerine getiriyorlardı. Kendiklerini denetim altına alarak arınma, dünyasal istek ve eğilimleriyle savaşım konusunda olağanüstü bir çaba harcıyorlardı. Ne ki bu amaçlarını nasıl gerçekleştirecekleri konusunda anlaşmazlığa düştüler. Kitabın içerideki kimi söz vevgeler insanları yalnızlığa çağırıyor, üstünlük ve kurtuluşun yalnızlıkta,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 Salaman'ın doğasına da uygun düşüyordu. Düşünmekten kaçınıyor, dış anlamların yorumlanmasından kaygı duyuyordu. Toplum onun için bir sığınaktı. Kuşkularını, kuruntularını giderecek, şeytanın aldatmacılarından onu koruyacak bir sığınak. Yaklaşımlarındaki seçimlerindeki bu ayrım, iki arkadaşın yollarına ayrılmasına neden oldu. Absal, Halbin Yaksa'nın bulunduğu adının varlığından haberdardı. Yalnızlık için oradan da iyisi olamazdı. Süplendiğine göre ılıman bir iklimi vardı. O hayvanların meyve ağaçlarıyla doluydu. Her şeyden daha kolay olurdu orada. Amacına ulaşmak için daha uygun bir ortam bulamazdı. Hiç düşünmeden kararını verdi. O ıssız adaya gidecek, ömrünün kalan kısmını orada, bütün insanlardan uzattı, yalnız başına geçirecekti. Apsal aldığı karar üzerine neyi var neyi yok her şeyini satarak paraya çevirdi. Eline geçen paranın bir bölümüyle kendisini Atari'ye götürecek bir kayık kiraladı. Kalan kısmını da son kuruşuna kadar yoksullara dağıttı.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 Tafsal atayı şöyle bir tanıdıktan ve kendisi için uygun bir yer seçtikten sonra çalışmalarına başladı. Bütün gün tapınıyor, tanrıyı anıyor, kutsuyor, ululuyor, tanrısal nitelikleri ve atları üzerinde düşünüyordu. Adı tam da düşündüğü gibiydi. Gönül huzuru içinde tapınabiliyor, düşünüyordu. İlgisi dağılmıyor, düşüncesi karışmıyordu. Acıktığı zaman biriminden güzel ve tatlı meyvelerden, av hayvanlarından yeteri kadar alıyor, karnını doyuruyordu. Hem meyve hem de av hayvanları alabildiğince bul olduğu halde apsal tıkı yememeye, sadece açlığını bastıracak ölçüde yemeye özen gösteriyordu. Günler ve günler geçti böyle. Olağanüstü bir sevinç, Tanrı'ya yakınlık ve karış içinde geçmişti günleri. İsteklerinin yerine gelmesini, açlığa katlanmasını kolaylaştıran, bilgilerini derinleştiren, kalbini aydınlatan tanrısal bağışlar armağanlar yağmış,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 Rastlamak bir yana bir insanın varlığını gösterecek bir iz bile görememişti. Bu da adaya duyduğu sevgiyi arttırmış, içini rahatlatmıştı. Çünkü tam bir yalnızlık içinde yaşamak kararındaydı Apsal. Apsal ile karşılaşıyorlar. Apsal bir gün gezintiye çıkmıştı. Ağır yürüyor, bir yandan da düşünüyordu. Apsa de yiyecek toplamak için ayrılmıştı o gün barınağından. Yolları çakıştı. Anasızın birbirlerini verdiler dede adonup kaldılar ikisi Apsal, ilkin doğal olarak hanımda kendisi gibi insanlardan uzaklaşmak amacıyla adaya gelmiş biri olduğunu düşündü. Bu yüzden de ilişki kurmanın ve yararsız olduğuna karar verdi. Konuşur tanışırlarsa aralarında oluşacak ilişki durumunu bozabilir, amacına ulaşmasını engelleyebilirdi. Hanbin yansansa ilkin Apsal'ın olduğunu anlayamadı. Apsal onunla değin tanıdığı, görmüş olduğu hayvanların hiçbirini bazıyamıyordu çünkü. Üzündeki yol akıldan yapılmış giysiyi de doldurdu susanmıştı. Tam bir kabarsızlık ve şaşkınlık içindeydi. Absel bir anlık duraksamadan sonra Hay'ın kendisini ve savaşından dolu koyacağı kaygısıyla hemen arkasını dönerek uzaklaşmaya başladı. Oysa Hay bırakmak niyetinde değildi. Arkasından gitmeye, izlemeye başladı. Meselerin gerçekliğini araştırmak doğasının en temel çünkü Hay'ın. Zindanlayan Apsal uzaklaşmak için gizli kılıcılı koşmaya başladı. Bu üzerine hay durakladı. Diğer hayvanları avladığı gibi onu da avlamak için kendisini gizledi. Apsal onun kendisini izlemekten vazgeçtiğini gizli döndüğünü sandı. Uygun bir yer seçerek namaz kılmaya, Tanrı'yı anmaya ve ona yakarmaya başladı. Tıpkı onu tam bir dinginliğe kavuşturuyor, her şeyden uzaklaştırıyordu. Hay gizlice ve yavaş yavaş yaklaştı.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 hay kararlıydı. Peşini bırakmadı ve hemen yakaladı onu. Tanrı, halde düşünme gücü yanında üstün bir bedensel güçle bağışlamıştı. Onu yeniden kaçma fırsat vermeyecek biçimde sımsıkı tuttu. Kapsal üzerindeki hayvan postundan giysisi, gövdesinin açıkta kalan kısımlarını kaplayan tüylerini, koşuşundaki hızı ve gücünün şiddetini görünce büyük bir korkuya kapıldı. Acıma duygularını uyandırmaya, halin hiç anlamadığı Yalnızca kendi özgü bir konuşmanın parçaları olduğunu ayırt ettiği sözlerle kendisini asındırmaya çalıştı. Hatta hayvanlardan öğrendiği kimse sesleri, garip bir takım davranışlarla Absalın korkusunu gidermeye dost olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Cuma sonuçsuz da kalmadı. Absalın korkusu yavaş yavaş geçti. Kalbi sükûnet buldu. Halin kendisine bir kötülük yapmak, zarar vermek istemediğini anlamıştı.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 Buna karşın duyduğu sevinci, dostluk isteğini davranışlarıyla göstermeye, anlatmaya çalışıyordu. Her birinin durumu karşısındakini hayrete düşürüyor, ilgi ve merakını kamçılıyordu. Apsal, Hayin elinden tutarak barındığı yere götürdü. Gelirken, her ihtimale karşı yanında getirdiği fakat ay sürmediği yiyeceklerden bir kısmını bir dostluk göstergesi olarak Hay'ın önüne koydu. Hay, daha önce görmediği bu nesnelerin ne olduğunu, bir yarı işe yaradığını anlayamadı. Haya onların yiyecek olduğunu göstermek için önce kendisi yedi. Sonra da eliyle yemesine işaret etti. Aynı yiyecekler konusunda belirlediği ilkeleri düşündü. Kendisine sunulan şeylerin neden yapıldığını bilmiyordu. Bu yüzden bir karara varamadı. Yemesinin doğru olup olmadığını kestiremediği için de yemekten kaçın. Absalha'nın yemesi için her sürekli isteklendirme gününü çalmaya çalışıyordu.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 Kalp gözü açıldı, düşünce ateşi parladı. Örbetinin dışsal hükümlerinin gerçeklik içindeki ili ve konumu aydınlık kazandı. Bütün güçlükler ortadan kalktı. Sorunları çözümlendi. Derin kuşkuları açıklığa kavuştu. Sahih, akla sahip kimseler arasına katıldı. Halbin yaksan gözünde büyüdü, saygınlık kazandı. Onun kendileri için hiçbir korku, kaygı ve acı bulunmayan tanrı dostlarından birisi olduğunu anladı. Afzal hiç duraksamadan, zaman yitirmeden Hay Bin hizmetine girdi. Ona bağlandı. Halkı içindeyken öğrendiği dinsel edimlerindeki çelişikleri gidermek için Hay'ın ortaya koyduğu gerçeklere yapıştı. Hay de absalın serüvenini öğrenmek istedi. Apsal yaşadığı adayı, adadaki insanları, inançlarını, öğretinin bildirdiği öte dünyayı, cenneti, cehennemi, yeniden dirilmeyi, kıyameti, hesabı, terti, sırat köprüsünü anlattı.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 Sonsuz mutluluğa ulaşmak şöyle dursun, içinde bulundukları durumları bile bozulabilirdi. Tepe takla, tepe taklak yuvarlığını verirler, sonları çok daha kötü olabilirdi. Eğer ölerek kesim ilgiye ulaşana değin bulundukları durumda kalırlarsa, kötü sonuçtan korunabilir, kitabı sahilinden verilenlerden olabilirlerdi. Yüksek makamlara erişen ve Tanrı dostlarına en yakın olan kimselerse, bütün iç ve dış güçleri